ya ilahel alemin her halükarda tevfikat-ı subhaniyeni bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Hakikata aşina eyle. Aşina olarak yaşamaya muvaffak eyle. Aşina olarak vefat ettir, vefat ettirdiğin gibi haşre eyle. Cennet ve cemalullah şerefiyle şeref ya veyle. Amin buhurmeti seyyid el-murselin ve rabbil alamin. Muhterem Müslümanlar. Kainatın mayesi muhabbettir. Yeryüzünden muhabbet silindiği anda yeryüzünde bulunmanın, insan olmanın manası da kalmamıştır. Her şey muhabbet üzerinde kurulmuştur. Allah Celle Celaluhu, zatına ait has ve mücerret ve mukaddes muhabbetiyle kainatı yaratmıştır ve'nin ifadesiyle zatını bilmek için kainatı yaratmıştır Allah Celle Celaluhu her şeyden evvel şunatı zatiyesini rububiyetinin tecellilerini kendisi görmesi için kainatı yaratmıştır. Öyleyse kainat bir ağaç olarak tasavvur edilecek olursa kainatın temelinde evvela Allah'ın muhabbeti yatmaktadır. Bizdeki muhabbet işte o muhabbetten akseden şeylerdir. Kainatın efendisine tevcih ettiğimiz, edeceğimiz veya her müminin bir kuvvet tevcih etme durumunda bulunduğu muhabbet Allah'ın muhabbetinden akseden muhabbettir. Allah kainatı sevmeseydi biz muhabbetin ne demek olduğunu bilemeyecektik. Kainat onun muhabbeti üzerine kurulmasaydı, ondan tecelli eden sevgi üzerine kurulmasaydı, anne evladına merhamet etmeyecekti. Hakim raiyetine merhamet etmeyecekti. Raiyet hakimine karşı saygılı olmayacaktı. Ağaçlar çiçek açmayacak, meyveler salkım saçak o çiçeklerin altında ne şüneme bulmayacaktı. Allah Celle Celaluhu zerresinden sistemine kadar bütün galaksilerine kadar kendi muhabbetini mücerret münezzeh ve mukaddes aşkı neyse onu ki Habibi Edibine ehli keşfin müşahadesiyle Miraç'ta ben sana aşık olmuşum şeklinde o muhabbeti kutsiyesini ifade eden Allah Celle Celaluhu bütün varlık alemine bu muhabbetini geçirmiş ve intikal ettirmiştir. Kant, ''Ben Allah'a büyüklüğüne göre inanabilmek için marifeti marifetimi ifade eden kitapları arkaya atma lüzumunu duydum.'' demektedir. Bu kitapların lüzumsuzluğunu ifade etmek değildir. Belki bu bir noktada kendi mahfi olarak kalpte bilinen Allah'a Celle Celaluhu azametine uygun marifet hasıl edebilmek için, kayıtlar içinde anlatan her şeyi arkaya atmak demektir. Namütenahi olan Allah'ı Celle Celaluhu insan, ancak mütenahili hisseden kalbiyle bilebilir. Ve, Bursevi İsmail Hakkı Hazretlerinin Tenzi Mahfi diye yazdığı bir eser, resul Ekrem'e senet ile intikal etmeyen fakat yine kendisinin İbn Arabiden ben bunu keşfend Resul Akram'in femi güheri nebevisinden aksettim diye ifade ettiği, kendi mahfidim, bilinmek istedim kainatı yarattım sözüne dayanarak meseleyi ona dayayarak diyorum ki Allah Celle Celalhu azametine uygun bilineceği tek yer insanın kalbidir ve Hasan Kalali İbrahim Hakkı Hazretleri bu sözü bir veliye yakışır eda içinde çok tonlu tercüme eder. Sığmam dedi hak arzu semaya kenzem bilindi dil madeninden. Hak arzu semaya sığmaz. Kutsi hadis diye Cenab-ı Hakk'a isnat edilen la yesauni ardi ve la semai ve kalbu mu'minin. Beni ne gökler alır ne de yerler alır. Gökler ve yerler azameti İlahi'nin yanında, O'nun arşının yanında, O'nun kürsüsinin yanında mahiyet ve keyfiyetleri bizim için meçhuldür ve bu meçhul karşısında bütün denaat ve hissetimizle boynumuzu eğiyoruz. Bilemedik diyoruz, Allah'ın azameti karşısında aczımızı itiraf ediyoruz. Allah'ın kürsüsü ve arşı yanında bütün kainatlar çöle atılmış bir halkanın çöle nisbeti gibidir. Bu, Allah Resulü'nün ifadesidir. Size gelen emirler, kalbiniz üzerindeki hakimiyet, dudağınız üzerindeki tebessüme tesir ve sonra ışık hızıyla trilyonlarca seneler ötede cereyan eden galaksiler üzerindeki büyük tasarruf. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيْهِ سِجِلِّ kutub, Bütün semaları kitap sayfası gibi evirip çevirme, evirip çeviren kudret ve sonra يَحُولُ بَيْنَ ve kalbi. ''Senin kalbinle kendi arana girme'' ''Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid'' ''Şah damarından sana daha fazla yakın olduğunu ifade etme'' ''Büyük tasarrufunu bize anlatan Allah Celle Celaluhu'' ''Nereden nereye kadar hükümranlığını anlatırken'' ''Arşının müs'atini, kürsisinin azametini anlatıyor'' ''Ve kainatın o büyüklük karşısında zerre dahi olsa yine kainatı büyük göstermiş olacağımızı aczımızda itiraf ediyoruz'' Evet, insan Allah'ı, bu büyük Allah'ı, bu mukaddes ve münezzeh Allah'ı ancak kalbiyle bilebilir. Bizim söylediğimiz ve söyleyeceğimiz her şey, sadece kalbe bir yardım, bir materyal gönderme, onun değerlendirici imbiklerine göndereceğimiz malzemeyi atma, ondan marifet hüzmeleri almasını temin etme. تَأَمَّلْ سُتُورَ el Kainat مِنَ الْمَلَيْ الْعَالَىٰ اِلَيْكَ رَسَائِلُوهُ Kâinatın satırlarını tepeden tırnağa tetkik et, onlar meleği aladan gelmiş risalelerdir. Hangisini okursan, sinesine kulak verirsen, Allah, Allah, Allah dediğini duyacaksın. Cenab-ı Hak kalbimize duyursun, ona çok muhtaç olan kalplerimizi o muhabbete doyursun inşallah. İşte kalp böylesine muhabbete mâkes olabilecek, muhabbeti ilahi aksettirebilecek bir istidatta yaratılmıştır. Aynı kalp, aynı zamanda bir kısım korkulara da medar olmak için yaratılmıştır. Korkuyu bir tarafa bırakarak mevzumuz olan muhabbet ve muhabbete terettüp eden itaata arz etmeyi düşünüyorum. Yoksa kainattan korkan bizler kainata tevcih ettiğimiz korkumuzu Allah'a tevcih etsek onda dahi derin bir haz bir zevk duyacağız. Allah'tan korkmada, ona karşı saygılı olmada, vaziyetini düzeltmede, temkinli ve tedbirli olmada derin bir zevkin bulunduğunu göreceğiz. Miraç vakasını bize bizzat sahibi Miraç olan Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam nakleder bir noktada Cibril'in temkini, tedbiri karşısında derin duygulandığını anlatır. Bir noktaya geldik ki Cibril'de ciddi bir temkin gördüm. Allah'ı müşahededişin, edişin, Allah'ın huzuruna varışın, kurbuna müşerref oluşun, mehabeti altında öyle bir hal hissettim ki onda, onun için marifetinin nasıl geniş olduğunu anladım buyurur. Cibril bir melekti. Vaka yaratılış aleminde Resul Ekrem aleyhisselatu vesselamın belki kabı idi. Bu sözü söylemek de benim hakkım değildir ama vema ertelnake illa rahmeten lil alemin diye Kur'an'da bize anlattığı Allah'ın bu emrine iktida ve ittiba ederek Resul Ekrem aleyhisselatu vesselamı Cibrille mukayese ederken dahi ancak Cibril onun kabına çıkabilir diyorum. Biz Allah sevgisine ihtiyacımız var. Ve Allah tarafından sevilmeye ihtiyacımız var. Sevip yarattığı mahlukatı kendisini sevdiği zaman mukabil muhabbette bulunacaktır. Yine Kutsi hadisinin ifadesiyle ona bir adım yaklaşıldığı zaman koşarak kendisine gelinecektir. İnsandan az bir sürat çok süratle mukabeleye vesile olacaktır. İnsan bir adım atacak on adım mükafat görecektir. Teza Kârâm Aleyhisselatü Vesselam, beşerin müşkül küşağıdır. İnsanlığın kendi devrine kadar üst üste yığılmış müşkillerini halleden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. İstimai hayattaki dengesizliği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam halletmiştir. Bugünün bütün istimai yatçılarının, sosyologlarının halletmeye çalıştıkları bütün istimai meseleleri. Bütün iktisadi meseleleri Resul Ekrem aleyhissalâtu halletmiş, her birisini sarsılmaz, değişmez, tahavvül etmez prensiplere bağlamıştır. Terbiyeye ait bütün meseleleri halletmiş prensiplere bağlamıştır. Ailenizin düzenine, dengesine ait bütün meseleleri halletmiş prensibe bağlamıştır. Çocuklarınızın yetişmesi hususunda öyle nurlu, feyizli ve bereketli esaslar, düsturlar vaz etmiştir ki, Yerine yenisini koymak adeta elmasla kömürü tanımamanın ifadesi olacaktır. O elmaslarla o sahi donatmıştır. Bizler yerine başka şeyler korsak, elmasların yerine kömür koymuş olacağız. Biz ya mahvolma veya hutta var olma durumuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Asırların teraküm ettirdiği hatalar neticesinde. İslam alemi olarak, onun bir parçası olarak ve dokuz asırda İslam âlemine piştarlık yapmış bir millet olarak yolların ayrımında ya var olma veya yok olma durumuyla karşı karşıya bulunuyoruz. O kainatın azam teşrifatçısı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan kalpten, kalbin meyillerinden bahsederken böyle göz kulağa gelip çarpıcı şeylere insanın kalbinin pek tahammülü yok. Siz de takdir edersiniz. Allah ve Resulullah sevgisinden, kalplerimizi onunla donatmadan, İslami hayatımızın ancak bununla tamir edileceğinden, asırların teraküm ettirdiği eksiğin, gediğin ancak bu suretle bertaraf edileceğinden bahsediyoruz. Herkes Kalbindeki muhabbet istidadını, Cenab-ı Hakk'a tevcih edecek, Allah'ı sevecek. Çünkü Allah Celle Celaluhu insanları seviyor. Seviyor ki insan yaratmış. Allah Celle Celaluhu müminleri seviyor. Seviyor ki mümin yaratmış. Caminin dibinde, Ezan-ı Muhammed'inin sahası içinde, kulağına ezan okunacağı, kâmetin getirileceği bir sahada yaratmış merhamet etmiş, sevgisini göstermiş. İnsanlar Allah'ı ne kadar severlerse sevsinler. O insanlar arasında gözü yaşlı aşıklar olsun. Bağı alabildiğine polat gibi sadıklar olsun. Fakat bu Allah'ın insanlara olan sevgisi yanında çok azdır. Onun için ilk asırların büyük kadınlarından Rabiyetül Adviye der ki Allah'a teveccüh ederken Allah'ım benim şu isteğimi isafet benim sana karşı olan alaka muhabbetim de değil, senin bana olan muhabbetinden ötürü bunu böyle yaptır. İnsan ne kadar Allah'a bağlı olursa olsun, Cenab-ı Hakk'ın insana muhabbeti, merhameti ve mukaddes şefkatinin yanında ancak deryada ya da katre kalır. Onun için Allah'a teveccüh eden insan daima mükafatını görecektir. İhtimaî meselelerini halletmek için Allah'a teveccüh eden mükafatını görecektir. Aile meselelerini halletmek için teveccüh edenler mükafatını görecektir. Millet meselelerini halletmek için teveccüh edenler de mükafatını görecektir. Allah sevgisi her gün onların kalbinde deniz edasıyla mövcü mevce dalgalanacak. Onlar bir sufinin ehli vecd ehli istirak bir ferdin coşması, taşması, dalgalanması halinde her an zincirlerini kıracak, etraflara dağılmak isteyecekler. Her an coşacaklar, dalgalanacaklar. Allah'ın marifetini ve Allah'ın adını ufuktan ufağa götürecekler. Cenabı Hak da le in şekartum <gülüyor> le azidannakum ve le in kfertum in azabi le şedid fermanı süphalisıyla marifetini artıracak, yardımını artıracak, kendi izanını onların kalplerinde yaratacak ve onlar her gün biraz daha irfanla, ilimle, izanla o vadide daha sağlam, daha temelli adımlar atma imkanını bulacaklar. Cenab-ı Hakk'a muhabbete bağlı olarak ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam Allah'ın Resulünü sever. Resul-i Ekrem vesselama dayanmayan, ona uğramayan bir yol, ona uğramayan bir insan Saadete gitmesine imkan yoktur. Yollar Resul Ekram Aleyhisselatu ve Selamla doğrulanır. Onun yoluna Kur'an-ı Mücüzl Beyanın diliyle Allah en doğru, en müstakim yol manasına sırât-ı müstakim demiş ve günde kırk defa müminlerden Allah Resulünün yolunu istemeyi istemiştir Allahü Tealaşilahu. Kırk defa namaz kılarken kırkrek atında ihdine sırat al müstakim. سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ aleyhim Derken, Resul-i Ekrem'in yolunu, ondan evvelki Nebilerin, Salihlerin, Sıddıkların yolunu istemiş oluyorsun Allah'tan. Demek ki yol, Resul-i Ekrem'in yolu. Onun yolunun dışındaki bütün yollar yolsuzluktur. Onun yoluyla Allah'a gitmeyen yollar cehenneme gider, hayat-ı içtimaiye dekeşmekeşi anarşiye gider, aile hayatında düzensizliğe, dengesizliğe gider, cehennem numun, bir hal arz etmeye başlar. Onun yolunda cehennemler bile cennet olur. Onun yolunda aile yuvaları cennet köşelerinden bir köşe olur. Bu yine mübarek onun sözleriyle ifade buyurduğu bir hakikattır. Ona sevgi, Allah'a imanın içinde hakim olduğu bir aile, cennet köşelerinden bir köşedir. Allah ailelerinizi, ümmeti Muhammed'in ailelerini cennet köşelerinden bir köşe eylesin. Kainatın efendisinin muhabbeti ve ona bağlılık bir esas'tır. Mevzuat esasen işte bu noktadan giriyoruz. Kainatın efendisinin muhabbeti, o muhabbete bağlı itaat dinde bir esas'tır. Evvela kainatın efendisinin muhabbetini arz edeyim. Bir defa Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Cenab-ı Hak öyle istediği için o da ümmetinden öyle istiyordu. Kendisini her şeyin üstünde sevmelerini istiyordu. Aile efratlarının, evlatlarının, damatlarının, gelinlerinin, kızlarının üstünde sevilmek istiyordu. Akabe'de elini sıkan cemaatten aldığı sözlerden bir tanesi de, ''Aile efradınız gibi beni koruyacağınıza söz verin.'' diyordu. Onlar da söz veriyor, neticesi cennet olan bu pazarlığa girişiyor ve Allah Resulü'nün elini bu alışverişte sıkıyorlardı. Ciddi bir ticaret ediyorlardı. Kazançlı onlar çıkıyordu. Resul-ü Ekrem zaten müstesna mümtaz insandı. Ama onun elini sıkan, ona söz veren kazançlı o idi esasen. Bu muhabbet gerçek hüviyetiyle bilinmediği zamanlarda en büyük kimseler de belki bilemezlerdi. Hazreti Ömer de bilemezdi. Çok az insan bilebilirdi. Ömer bir gün radıyallahu an coştu. Ona karşı muhabbetini ifade etmek istediği zaman aynen şöyle dedi: Ya Resulallah, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki seni nefsimden başka her şeyden fazla seviyorum. Çok ciddi bir alaka beklediği zaman, beklediği an duan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynen şöyle dedi ona: La yu'minu ahadukum hatta akuna uhabba ileyhi min validihi ve walidihi bil rivayete benim de nefsim elinde olan Allah'a ben de kasem ederim ki, ben sizin nefislerinizde, nefsinizden, aile efradınızdan, çocuklarınızdan ve bütün insanlardan daha üstün, daha sevimli değilsem iman etmiş olamazsınız. Ömer iltifat beklediği bir makamda bulunuyordu. İşte o dakikada ikaz olmuş gibi sarsıldı, yeminini yenileyerek, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, seni şu andan itibaren nefsimden de fazla seviyorum. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisi esastır. Bazı kimseler bir hususa dikkatini sihram edeceğim. İşin mantıki yönüne, fikir silsilesi içindeki hüviyetin akıl erdiremese bile Resul Ekrem'in muhabbeti onları kurtaracaktır o kanaatteyim. Allah Resul Ekrem'i sevenleri kurtaracaktır. Onun için gözyaşı dökenleri Sabah akşam salatü selam anarken, salatü selamla onu dile getirirken, yad ederken, kalbinde inkisarlar, burkuntular hisseden insanları Allah kurtaracaktır. Habibi edibinin arkasındaki kimseleri daidar etmeyecek, perişan etmeyecektir. Dokuz asır Habibi edibinin arkasında ve fakat bize intikal edince, miras yedi durumuna düşmüş bizlere Allah, Habibi edibinin muhabbeti hürmetine merhamet buyursun. Kainatın Efendisi, insanların kendisini kendi büyüklüğüne uygun sevmesini ve bağlı olmasını istiyordu. Onun için o ilk safın insanları da kendi canlarından, mallarından, aile efratlarından daha fazla seviyorlardı. Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu Kainatın Efendisi eğer onlardan bunu istemeseydi, onlar da bu sevgiyle Kainat'ın Efendisi'ne karşı mukabelede bulunmasaydı halledilmesi düşünülen büyük meseleler halledilemeyecekti. Bir noktada Kainat'ın Efendisi'ni terk edip ayrılacaklardı. 20 gün aç susuz çölde onun arkasından koşmayacaklardı. Develerin örgüçlerindeki suyu yarıp içecekleri ana kadar susamadaki has safa işin limite çıkması durumunu intizar etmeyeceklerdi insanın başını donduracak, beynini donduracak, kalbini durduracak can hiraç hadiseler karşısında kainatın efendisini bırakıp gitmeyen o ashab kainatın efendisini çok seviyorlardı. Ve bir misalle hemen tenvir edeyim. Allah Resulü öğüt etti, onlar da öyle yaptılar. Bize de öğletiyor. Çocuklarınızı Allah ve Resulullah sevgisi üzerine talim ve terbiye edin yetiştirin. Kainatın Efendisi'ne ait kalplerine koyduğunuz muhabbet onlar için en büyük hatıra, en büyük hediye olacaktır. O muhabbeti okul seviyesindeki, mektep seviyesindeki durumlarıyla mütenasip olarak, mantık ve fikirle besler devam ettirirseniz, onları inhiraftan kurtarmış olacaksınız. 5-10 yaşındaki bir çocuğa nasıl verilirse öyle verin, onu resul eklemin Ekrem'in mecnunu meczubu haline getirin. Orta mektebe gittiği zaman orada seviyesine göre mantık kıstaslar, fikri kanunlarla vermeye çalışın. Lisede resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın kanundan ibaret olan hayatını çocuğun kafasına yerleştirmeye çalışın. Ta çocuk Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı tam sevsin. Ebu'l-Heysem-i Teyyihani akabede Resul-i Ekrem'in elini sıkan altı kişiden birisiydi ve onların içinde en genciydi. Medine'den Akabe'ye kadar gelmişlerdi. O Minan'ın inişli çıkışlı tepelerinin birinin dibinde kainatın efendisi en büyük aktı yapıyordu. Mekke artık seni barındıramıyoruz dediği zaman barınacak bir yer arıyordu. İçinde coşup gelen ilim-irfan hüzmelerini, mevcelerini intikal ettirebileceği zemin ve saha arıyordu. Aşina bir gönül arıyordu. Mütebessim bir çehre arıyordu. içinin coşkunluğunu ona veri versin, intikal ettiri versin. Gecenin karanlığında Akabe'de bir kısım kimselerin elini sıkıyor, söz alıyordu. İlk defa Resul -i Ekrem aleyhisselatu Vesselam'ın elini sıkan ona söz veren altı kişi vardı. Bunların en genci de Medineli Ebu'l-Heysemî Tayyhani idi radıyallahu anh. Arkadaşları yaşlılığın verdiği mantığı kıstaslara bağlılığını görünce, belki tereddüt edip bağlanmayacaklar diye, ot gibi yerinden fırladı, ver bana ya Resûlallah elini dedi. Allah Resûl'ün elini tuttu, ben biat ediyorum, her şeye rağmen biat ediyorum dedi. Ve Resûl-i vesselamı Medine'ye davet ettiler. O sene gitmedi, ertesi sene de gitmedi, daha sonraki senelerde üç sene sonra gitti. Kainatın Efendisi Medine'ye teşrif buyurunca, Abul Hesamit Tayyihan'ın evinde Resul Ekrem'in sevgisi abideleşmişti. O evde hep Resul Ekrem'den bahsediliyordu. Zaten bir insanın bir evde sevilip sevilmediğini o evin aile efradından öğrenmek mümkündür. Çocukların ağzında adın var mı senin seviliyorsun demektir. Bir parti lideri bir aile tarafından seviliyor mu? Çocuklara soracaksınız. Biliyorlarsa sık sık onu konuşuyorlarsa, ondan bahsediyorlarsa. Demek ki o evde bütün mühaverelerde, müşaverelerde hep ondan bahsediliyor. Yedi sekiz yaşındaki çocuğun iliklerine kadar girmiş, çocuklarınızı resul Ekrem'in sevgisi üzerinde neşet ettirin ve terbiye edin. Kainatın Efendisi aç olduğu bir gün, sadık dostu, öteden beriye, ta saadet asrından asrımıza kadar bütün ümmetin bir kabulle ona sıddık Ekber dedikleri Hazreti Ebu Bekir'le hakkı batıldan ayırmada kılıç inceliğiyle hareket eden Faruk-u Azam'la Ebu'l-Heysem-i evine teşrif ettiler. Ebu Bekir kapıyı vuruyor, Ömer kapıyı vuruyor, Allah bin kere onlardan razı olsun. Çocuk her defasında yatan ailesini uyarıyor. Resul Ekrem'in yakınları geldi kapının önünde sesleniyorlar. Evet evladım. Bu saatte Resul Ekrem, onun yakınları ne arar kapının önünde. Biraz sonra Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam en katı kalplerde bile bam teline dokunur gibi ses çıkaran o tatlı sesiyle kapının önünde vuruyor ve sesleniyor. Çocuk artık babasına sorma falan yok. Yerinden fırladığı gibi kapıyı açıyor. Resul Ekrem bize teşrif etti diyor. Medine devrinde kainatın efendisi Sallallahu aleyhi ve sellem Ashabını yetiştirmelerin üstünde yaman yetiştirmiş, Allah için kendisine bağlamış, Kur'an-ı Kerim'e bağlamış, sünnetine bağlamış ve herkes de o vadide yoluna baş koymuş, sadık bir mürit gibi başını eşiğine koymuş, ayrılmamaya azmetmiş. O artık etrafa, dış aleme sadık vefakar dostlarıyla büyük hakikatleri, İntikal ettirmeyi kararlaştırmış ve intikal ettiriyor. Bunun için de dini bir tabirle seriyeler diyoruz. Seriyeler tertip ve teşkil buyuruyor, etrafa seriyeler gönderiyor. Bunların bazısı düşmanın kalbinde, onun kuvve maneviyesini kırıp panik hasıl etmek için, bazısı Kur'an talim etmek için, bazısı İslam'ın esasatını götürmek içindi. Ve bir günde küçük bir müfreze, küçük bir seriye teşkil buyurmuş. Bedir'in kahramanı Asım'ı da onların başına kumandan tayin etmiş, göndermişti. Reci suyunun başına geldiklerinde, orada Hüzey'l kafirleri tarafından kuşatıldıklarını, ihate edindiklerini görmüşler. Asım, Resul-i Ekrem'in meftunu, meclubu bir insandı. Bedir'de de pek çok kafiri yere sermişti. Bedir'in aslanları arasında adını almıştı. O 313 sahabinin adı okunurken Asım da vardır. Orada geçerken şehit Asım. Herhalde Mehmet Akif'in Asım'ıyla bizim bu büyük Asım arasında ciddi bir münasebet vardır. Asım da dendiği zaman benim aklımda imana bağlı bir şahlanış hemen belirir. Asım hakikaten imanın şahlanmış bir abidesi hüzey kafirlere etraflarını sarınca arkadaşları teslim olalım bırakırlar dediler. Ve bunlardan bir tanesi de Hubeyb'di, bir diğeri de Zeyd ibn-i Desne'ydi. O kafire teslim olmam ben. Bir mümin asla kafire baş eğmez diyordu. Ve kılıcını çekiyordu. Atılan oklar karşısında kılıç ne iş yapar? Birkaç darbe ve neticede yere seriliyordu. Kafirler, onun vücuduna ellerini süremiyorlar, Zira o yere yıkılırken ellerini kaldırıyor. Ben hayattayken vücuduma kafir eli dokundurmadım Allah'ım. Benim cesedime kafirlerin elini dokundurma diyordu. Gecede şiddetli bir yağmur, bilinmezden şiddetli bir sel, Asım'ın cesedini aldığı bir meçhule doğru götürdü. Asım, manasıyla da koruyucu demektir. O, İslam'ın haysiyetini koruyordu. Asım İslam'ın haysiyetini korumak için şehit olmuştur. 3 sahabi teslim olmuştur. Biri de hıyaneti görünce başkaldırmış, onu da orada temizlemişlerdi. Hazreti Zeyd ve Kubeybi Mekke'ye kadar götürmüşler. Sonra Müslüman olduktan sonra bize Hazreti Muaviye nakleder. O yakınlarımızın birisinin evinde mahpus idi. Ben kış gününde Kubeybi'nin elinde üzüm salkımı görürdüm. Hiç de mevsimi değildi ama Kubey kerametli bir insandı. Fakat o bile bize bir şey anlatamadı. Şiddet gösteriliyor, Tazika maruz bırakılıyorlardı. Su dedikleri zaman demir kızdırıp vücutlarına basıyorlardı. Ekmek dedikleri zaman sopa atıyorlardı. Ve günlerce hayata ait şeylerden tecrid ediyorlardı. Muhtemel ki Cenab-ı Hak dayanamadıkları noktada onlara lüksediyor, Gayıp aleminden besliyordu onları, yoksa yaşama imkan yoktu. Bütün Mekke'nin gözü dönmüşleri, Kainatın Efendisi'nin iki meftununa karşı ilanı harbetmişti ama başa çıkamıyorlar. Ve sonra her devrin, kâfirinin yaptığı, yapmak istediği hüncü, öfkeyi tam gösterecek, en korkunç, en hoyratça şeyi yapacaklar, Götürecek, bir meydana çıkaracak, bir mezbahaya arz edecek ve sonra da ellerindeki hançerlerle mızraklarla onları delik deşik edecekler. Birini Mekke'nin karanlık bir sokağından öbürünü de bir başka sokağından aldılar mezbahaya doğru götürüyorlar. İki şehit namzeti yüz yüze geldi baktılar. Hislerine tercüman olamam ben kimim ki Allah ashabı kiramın olamayız onu da olamayız. Büyük müceddit İmam-ı Rabbani'nin dediği gibi atlarının burnunun bir kılında bir toz olsak bu bile bizim için bir şereftir. Cami, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı için bağlılığını anlatırken, herkesin bildiği şeyler içinde, asabı ı Kehf'in köpeği asabı ı Kehf'le cennete girer de, ben senin asabın köpeğim, nasıl girmem serzenişinde bulunur. Ashabı Kehf'in köpeği, Ashabı Kehf'e refakat ettiğinden, sahabet ettiğinden cennete girecek. Nasıl olur? Reva mıdır bu ya Allah'tır? O Ashabı Kehf'in köpeği bense, senin ashabın köpeğiyim. Gami demiş ama ben diyemeyeceğim onu. Bu dahi büyük bir laftır. Bu iki şehit namzeti yüz yüze bakı verdiler. Ben onların hislerine tercüman olamam. Kim bilir, belki de işlerinden geçen şey şuydu. Asım gibi yapmalıydık. Evet, insan Asım gibi yapmalı. Onlar iştahat etmişlerdi. İştahatlarında hata ettiler, diyemem dilim kurusun. Fakat Asım'ın isabet ettiği muhakkak. Tenime kafirin eli değmesin. Ufkumda kafirin bayrağı görünmesin. Kalbimde kafirin efkarı mevcelenmesin. Ne işte, ne de dışta Allah Kafirin tahtı tesirinde, tahtı tasallutunda etmesin bizi. Mezbahaya götürdüler, mezbaha diyorum. Bu hunhar hadisenin icra edileceği yere ancak cenlatları düşünmek, kassapları düşünmek ve mezbaha tabiriyle ifade etmek yeter. Mezbaha diyorum. Götürdüler. Onu yüksekçe bir yere çıkaracaklar. Son tekliflerini yapacaklar. Nasıl idamlık insanın son arzusu sorulur? İki defa ruhani reis olarak bulunmuştum, öyle deniyor. Kanunda da o tabiri kullanıyorum. İslamiyet'te ruhani de reislikte yok. İdamla son arzusu sorulur, ben de sormuştum. Son isteğin var mı? Allah de demiştim. Bunlar da son arzusunu soruyorlardı ama ters bir son arzu soruştu. Peygamberinden dönüyor musun diyorlardı, o irkiliyordu, nasıl olur bu? Dönmek ne demek? Ben bir kere döndüm, o da onu olur. Artık ondan başka ne tarafa döneceğim? En hoyratça üzerine sıçrayışlarla, mızraklarla, bıçaklarla saldıracaklardı. Fakat o tebessüm ediyordu. Son Ebu Süfyan bir kere daha deneyi verdi onu. Şu anda yerinde Peygamberinin olmasını arzu eder miydin? O zaman o kadar sarsıldı ki, onu da hissedemem ve dile getiremem. Peygamberin senin yerinde olmasını arzu eder miydin? Sözü Kubeybi çok sarmış, sarmıştı. Acaba sadakatimde bir şey mi yaptım ben? Niçin bunu benim hakkımda düşünüyorlar? Ben Efendimizden ayrıldığımı, gösterdim, hiçbir şey yapmadım ki benim hakkımda böyle düşünsünler. Demek ki bir inhirafım oldu. Demek ki çizgide bir sapma oldu. Böyle düşünüyorlar hakkımda. Ve insanlığın kulağına küpü olacak şu sözleri söylüyordu onlara. ''Değil Peygamberimizin benim yerimde olması, şu anda onun ayağına bir dikenin batmasındansa, zülüflahının dağılmasındansa, benim gibi binlerce Hubeyb'in ölmesi benim nazarımda daha iyidir.'' diyordu. Bu gözü dönmüş kafirleri öylesine hınçlandırmış, öylesine coşturmuştu ki, daha hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey yapmadan üzerine çullanıyorlardı. O vücudundan, yaralı vücudundan kanlar aşağıya doğru akarken simalara bakmıştı. Hakk'ı aşina bir arıyordu. Daha sonra bunu Said i̇bn Amir, bunu gördüğünden ağlayacaktır. Bu manzarayı müşahede ettiğinden ilkilecek ve kendinden geçecektir. O, bütün etrafındaki simalara baktı. Hakk'ı anlatacak kimse bulamadığından kırık, münkesir kalbiyle yine kendi içine döndü. Hiç de aşina yokmuş dedi ve sonra Allah'a teveccüh ederek Allah'ım selamını peygamberime gönder, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yel esdiyordu Medine'ye doğru. Dakikasında selam ulaştırılmıştı Resul Ekram aleyhisselatu vesselam'a. Kainatın efendisi nur topluluğu içinde ay gibi etrafa nur saçıyordu Mekkede. Mesafeler oluyordu. Manzara televizyonda arz edilir gibi Resul Ekram aleyhisselatu vesselam'ın mukaddes nazarını arz ediliyordu. Sahabisinin sadakatını orada müşahede ediyordu. asap dolu dolu gözyaşı döküyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan sadakat, sevgi, samimiyet ve feragat tablolaşıyor. Ta aslımızın ufkuna kadar intikal ediyor. Bize de Allah basiret ihsan eylesin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle kalplerimizi mamur buyursun Teala. Tekrar arz edeyim bulacağınız formüllerle değil, onu tanıyıp, onu takdir edip, onun getirip vazettiği prensipler ki ona intikal edeceğim inşallah Teala, onlarla hayatın seyrini, hadiselerin akışını değiştirecek, yepyeni bir dünya meydana getireceksiniz Allah'ın mutfuyla. Her şeyin açık seçik ortaya döküleceği yepyeni bir dünya, ilmin ufuklarının açıldığı, İlimdeki tıkanmaların açıldığı yepyeni bir dünya meydana getireceksiniz. O dünyada meçhul olmayacak, o dünyada her şey Allah'a istinad etmek suretiyle, büyük marufi mutlaka intisap etmek suretiyle açığa çıktığını, bilinir hale geldiğini göreceksiniz. Bu dünyayı meydana getirmek, dokuz asır İslam'ın kaderi üzerinde büyük rol oynayan, dokuz asır bütün barbarla hoyratlığa karşı koyan, bir milletin liderliği altında olur inşallahü Teala Emarelerini müjde edenler var. Ben de o müjdeyi sadece nakren size söylüyorum. İstikbal böyle bir hadiseye gebedir. Bu hadise meydana gelirken, bu büyük hazineyi taşımada bu hazineye el atanlara ne mutlu. Bu mutlu sözünü de yine Resûl-i Ekrem vesselam söylüyor. Ümmetin başına da mutlu olsun diyor, sonuna da mutlu olsun diyor. اِنَّ الدِّينَ بَدْعَ غَرِبًا وَتَيَعُودُ غَرِبًا فَتُوبًا لِلْغُرَبًا اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ اَوْ كَمَا kâl. Bu dîn garip olarak başlamıştır. Aşina olmayanlar arasında neş'et etmiştir. Kadrini bilmeyenler arasında gelişmiştir. Ahir zamanda da yine öyle olacaktır. O ahir zamandaki insanlar halkın bozgunculuğuna karşı Anarşiye karşı, ifsatçılığa karşı koyacak, ıslah edecekler. Resul-ü Ekrem'in prensiplerinin muhafızı olacaklar sallallahu aleyhi ve sellem. Tesatiri kutsiyeyi, muhafızı olacaklar onlar. Binan-ı ifsatçılığın onlar ıslahçılığa mukabil yıkıcısı, ıslahçı olacaklar. Cenab-ı Hak bizler öyle eylesin. Demek oluyor ki biz dine bir şey kazandırmayacağız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın haddü hesaba gelmeyen şerefine, onun kerametine, yer ilave etmeyeceğiz. Belki biz onun davasının içine girmek suretiyle şeref kazanacağız. Kıymetli insanlar arasında yerimizi alacağız. Sahabi safları arasında sat saf, bünyan marsuz halinde arz endam etmek suretiyle insanlığa kendimizi göstereceğiz. Meleklerin alkışına mazhar olacağız. Bu Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın sevgisidir ve bu sevgiyi duyan içinde imanın tadını tatmış olan insandır. Zaka ta'amul iman merdi billahi Rabben ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Buhari ve Müslim'de buyuruyor. İmanın tadını tatmıştır. Rabb olarak Allah'tan razı olan Din olarak İslam'ı benimseyen, prensipleriyle alan, yaşayan, beğenen ve takdir eden, peygamber olarak da Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a rızaati olan imanın tadını tatmıştır. Ve başka bir hadis-i şerifiyle Kaymas'ın efendisi bu hususu daha fazla tavzih buyurarak şöyle fermân ediyor. "Selasun men kunne fihi vecd halavetü'l-iman." Bu da Buhari Müslim hadisi. 30 من كنا فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه وما ان يحب المرء لا بعد إذ الله vardır ki o üç şey kimde bulunursa imanın tadını tatmıştır buyuruyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bunlardan bir tanesi Allah ve Resulullah'ı her şeyin üstünde tutma ve sevme. Gönlüne sultan yapma. Hiçbir şeyi onun üstünde görmeme, kabul etmeme. Birinci husus budur. Ki her müminin şiarı olmalı bu. Sahabe-i kiramın şiarı olduğu gibi. Hz. Ömer Rəşiyallahü An Hazretleri. Devri hilafet penahilerinde gelen ganimeti taksim ediyordu. Bu hususun yeri değil burası. Hz. Ebubekir Bekir kendi devrinde müsavi olarak taksimat yapardı. Kainatın efendisi de öyle yapmıştı. Hazreti Ömer iştihat buyurdu. Ben dedi resul Ekrem'le beraber savaşanları onun karşısında savaşanlarla müsavi tutmam. Önce Müslüman olanları ezbacı-tahiratini tercih buyurdu. Resul Ekrem'in torunlarını tercih buyurdu. Ondan sonra bir sıraya koydu bunları. Sahabe-i kiram arasında ilk defa kim geliyorsa onları öne aldı, sonra gelenleri sonraya aldı. Ve en çok maaşı da Efendimiz'in mükerreme ve muhtereme zevcelerine veriyordu. Her birisine gelen şeylerden aylık, senelik neyse 12 bin dirhem veriyordu. Halbuki onların dununda en şerefli sahabiye iki bin, üç bin, dört bin veriyordu. Bu, resul Ekrem'in sevgisine bağlı bir ayarlamaydı. Peygambere, kurbiyetine göre değer veriyordu. İşte bunlardan birisi de Hz. Zeyd'in oğlu Üsame idi. Üsame Efendimiz'in saadethanesinde büyümüştü. Evlatlık edindiği azatlı bir kölenin oğluydu ama çok defa Hazreti Hasan'la bu ifadesiyle de baş başa vurmuş. Allahümmerhamhum'a ve inni erhamhum'a demişti. Allahım bunlara merhamet et ben merhamet ediyorum demişti. Bunlardan biri Zeyitti, Üsamet bin Zeyitti, öbürü de Hasan bin, Ebi Talib. Hasan bin Ali bin Ebi Talip'ti. radıyallahu anima. Üsameye Hazreti Ömer fazla veriyordu. Ve karşısında oğlu Abdullah ibn Ömer de vardı. Babasına itiraz mahiyetinde Hüsame'nin benden artık ne tarafı var ki ona fazla veriyorsun da beni geriye bırakıyorsun dedi. Dedi ki oğlum ben Hüsame'nin senden artık bir tarafını bilmiyorum. Abdullah ibn Ömer ashab-ı kiram arasında takvasıyla önde olanlardandı. Mevzumuzla alakalı sünnet-i seniyeyi yaşayanlar arasında önde olanlardandı. O kadar ki hayatında Resul Ekrem nerede başını kaşıdı gider orada başını kaşırdı. Nerede oturdu def tabi yaptı gider orada otururdu. Hatta Arafat'a çıkarken hangi yollardan gitti oralardan giderdi. Yemez, içmez, uyumaz, abid zahit bir insandı. Ve dirayeti de Ömer'e müsaviydi bunun. Hz. Ömer vefat ettiği zaman bunu seçelim dediler bütün asab arasında. <gülüyor> Safiyane değildi. İşin şuuruna ermişti Resul-i Ekrem'i de öyle tanıyordu. İşte İbni Ömer'i siz böyle tanıyın. İşte bu büyük evladına, böylesine nadide bir insana az veriyordu, azatlı bir kölenin oğluna çok veriyordu. Ama o bilindiği gibi bayağı azatlı bir köle değildi, oğlu da azatlı bir kölenin oğlu değildi. Kaç defa Resul-i Ekrem'in kucağında oturmuştu, kaç defa onun omuzuna binmişti, kaç defa binmişti ondan kesmiş, şeref etmişti. ''Oğlum'' dedi, ''Ben onun senden üstün tarafını bilmem. Bildiğim bir tek şey var. Her şey dursun, dinlesin, siz de dinleyin.'' Resul ü Ekrem, Üsame'yi senden çok severdi, babasını da senin babandan çok sever.'' İşte ben bunun için yapıyorum. Evet, muhterem Müslümanlar. Hissin araya girmesi, bu mevzudaki kalbin yetersizliği, fikrimizin yetersizliği, meselenin seyrini değiştiriyor, rengini değiştiriyor. Arz edilmek istenen husus, her şeyi kainatın efendisinin muhabbeti üzerine bina etmek, onun üzerine kurmak, onun üzerine yürümektir. Bu vadide öyle canlı, öyle ruhlu, öylesine duru ve parlak misaller vardır ki binlercedir, binler defa binlercedir. Ama bütün bunların hepsini burada intikal ettirme imkan yoktur. Kainatın efendisine bağlılık davasıyla ortaya çıkan herkesin sinesi yarılsa, ciyeri açılsa damla damla kanı takaddür etse her damlanın Muhammed, Muhammed, Muhammed dediğini göreceksiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu sevgiyi mücerret iddia planında bırakmak, bu da mümine yaraşır şey değildir. Ashab-ı kiram sadece sevmekle iktifa etmedi. Seven sevdiğine itaat eder. Asrımız bu meseleyi çok iyi anlar. Avrupa'ya hayran, Avrupa'ya aşık, Avrupa'yı seven kimseler Körü körüne her şeyinde Avrupa'yı taklit ediyorlar. Demek ki seven de sevdiğine ittiba etme bir esas bir prensiptir. Seven sevdiğine itaat eder. Seviyorsanız ki seviyorsunuz inşallah Resul Ekrem Aleyhissalatu ona itaat edeceksiniz. Resul Ekreme iradenizden vazgeçip teslim olacaksınız. Kafanızı onu anlamada kullanacaksınız bütün fikir kıstaslarınızı, mantıklı oyunlarınızı, onu anlama ve tanımada kullanacaksınız. Ve ona teslim olduktan sonra, Gazal'in elindeki meyyit gibi teneşirde onun çevirmesiyle sağa sola döneceksiniz. O ne tarafa isterse o tarafa döneceksiniz. İstediğiniz tarafa değil, aklı azledeceksiniz ona teslim olduktan sonra. Mantıkı azledeceksiniz ona teslim olduktan sonra. Bütün bunlar hakaik'i anlayana kadardır. Kur'an'ın büyüklüğünü anladıktan, Rasul Akram aleyhisselatu vesselamı tanıdıktan, Allah'ın azametini akıl erdirdikten sonra yapılacak her şey, bütün her şeyiyle mazur bir insan haline gelmektir. Megit haline gelmek ve Rasul Akram aleyhisselatu vesselam'a teslim olmaktır. İşte daha sonra beşeri akıllarıyla dirayetleriyle kiyasetleriyle idare eden. Ve Resul Ekrem'in getirdiği formülleri çok güzel anlayan sallallahu aleyhi ve sellem iki imparatorluğu 5-6 sene gibi kısa zamanda dize getiren ve sadece işgalci istilacı bir devlet olarak değil gittikleri yerlerde umranlar kuran medeniyetin temel prensiplerini getirip vaz eden o nurani cemaat Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bütün üstünlüklerine rağmen böyle teslim olmuşlardı. Bizim atalarımıza kadar 4-5 asırlık o nesil, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a böyle teslim olmuşlardı. Sahabi nasıl teslim olmuştu? 10 ve 11. asırda miladi, 1000-2000 çadırıyla bir senede Müslüman olan senin ecdadın da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a öyle teslim olmuştu. Kur'an'ı başına öyle tac yapmıştı, onun içindeki hakikatleri anlamayı her şeyi anlamadan üstün tutuyordu. Resul Ekrem'in arsuları içine girmeyi, onu kavramayı ve onun arzularında fena fi'r-resul olmayı her şeyden üstün biliyor. Bize de Cenabı Vacibül Vücud lütfeylesin. Bizi bu anlayışa ulaştırsın. Derbederlikten, perişaniyetten, yıkık dökük olmadan hala eylesin inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar. Biraz evvel adıyla da meseleyi ele aldım. Abdullah İbn Ömer radıyallahu hazretleri Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın prensiplerine toslamamak için kemale hassasiyetle yürüyordu. Aman Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın esasını kırmayayım. Bir prensibe bir mevzuya karşı gelmeyeyim diye mayınlı tarlada yürür gibi yürüyordu. Her an bir infilak baş gösterebilir. Her an bir patlama baş gösterebilir endişesini taşıyor ve dayidar oluyordu. Bu hususa çok dikkat etmek gerekir. İnsan kendisini tanımamaktadır. İnsan içinde yaşadığı kainatı da tanımamaktadır. İnsan kendi ruh alemine inememektedir. Bugün ortada muhkem kaziye sayacağımız hiçbir psikolojik kanun yoktur. Hiçbir sosyolojik kanun yoktur. Hiçbir felsefi müeyyide yoktur. Kazıya muhkeme haline gelmiş hiçbir kanun yoktur. Bütün bunlar bir kısım karma karışık ihtimal hesapları içinde ele alınan şeylerdir. Hiçbirinin tutarlı, ahmiyet vereceğimiz bir tarafı yoktur. Nazariyeler üzerine, bir kısım noktayı nazarlar üzerine müessesdir bütün bunlar. Nedendir bu? İnsan hakikati azamı kavrayamaz. Hakikati azamı insanı yaratan Allah bilir. İnsan Allah'ın mahlukudur. Kainat Allah'ın kendidir. Kitap Allah'ın kitabıdır. İnsanla nafihriz haline getirdiği kainatı kendi mukaddes kitabında anlatan Allah'tır. Fiiliyle buna tercüman olan da Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Onun için hakikata giden yol Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın hayat bahç olan Kur'an tefsiri Lâlü Güher sözleri içinde aranması gerekir. Peygamberin sözleri içine gireceksiniz. Hakikati orada bulacaksınız Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Sahabi ve bunlar arasında i̇bn Ömer dedim ben. resul Ekrem'in prensiplerine toslamamak için kemal hassasiyetle hareket ediyordu. Ben bu işe bir temel kaide bir de üste doğru bir hususu arz etmekle ihtifa edecek işi tutmuş olacağım. Kul <gül> in kuntum Kur'an ferman ediyor. De ki Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edeceksiniz. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a söyletiriyor. Resulullah'a sevginiz varsa ona ittiba edeceksiniz. İttiba etmeden, hayatını hayat olarak benimsemeden, hayatınızı hayat yapmadan, sevgi iddiasında yalancı olmuş olursunuz. Camiden dışarı olsun bu söz, bu düşünce. Büyük Ömer radıyallahu anh bizim hatiplerimizin Cuma günleri, bayramlarda vesaire mühim zamanlarda hutbe irad ettikleri gibi bazen bir maslahatı beşeriye için minbere çıkar hutbe irade ederdi. Bazen de cuma günleri Cumanın hutbesini irade ederdi. Ama bir kısım insanlar için lütumlu olan imani İslami hakikatları şerh ederdi cemaate anlatırdı. İşte bir gün bu maksatla evinden çıkıyor Mescidi Nebevi'ye doğru gelirken evinin ne tarafta olduğunu bilemiyoruz. Adı sana gönüllerimizde kalmış o büyük insanlar gönlüm olarak, gönül olarak arzu ederdim. Hz. Ömer'in o maili inhidam, kerpiçten evi tahcir edilseydi, ilaçla dondurulsaydı da cihanı idare eden siyasetin o büyük insanın evini görseydik. Nerede neyin bittiğini, büyüdüğünü müşahede etseydi. Fakat yoktur, yerinde yerler etmektedir. Ömer'e ait orada tek bir eser var. Ömer kapısı diye bir kapıdan bahsediyorlar. Her defasında geçerken, onu mehip boyuyla orada tahayyül eder gibi olduk. Mescidi i Nebevi'ye geliyor. Kainatın Efendisi'nin kendi gibi tenevür etmiş mübarek minberine çıkacak, hutbe irade edecek. Ama bir duvarın dibinden geçerken, Duvarın üzerindeki bu oluktan üzerine bir iki damla kan damlayı vermişti. Uzun boyuyla elini uzatmış, oluğu al aşağı etmişti. Sonra elbiselerini değiştirmiş, mescide gelmişti. Sonra hutbe okumuştu. Hutbeden sonra da mevzuyla alakası olmayan, frenk ediyoruz, istidradi olarak ve parantez bir hususu arz etmek isterim demiş, bu hususu arz etmişti. ''Cemaat, Müslümanlara eziyet ediyorsunuz.'' demişti. Ben camiye gelirken bir duvarın üzerine konan oluktan üzerime kan damladı. Telvis etti elbisemi. Gidip yeniden elbise değiştirme lüzumunu duydum. ''Böyle Müslümanlara eziyet etmeyin ve ben söktüm oğlu alaşağı ettim.'' deyince, çok sevdiği Hazreti Abbas, minberin önüne doğru oturuyordu. Kainatın efendisinin amcasıydı bu. O evde Hz. Abbas'ın evi. Minbere doğru yanaştı ve şöyle dedi, ''Ömer ne yaptın?'' dedi. Oğlu Resul-i Ekrem eliyle oraya koymuştur. Hı. Ve büyük Ömer ayaklarının bağ çözülmüş, minberde oturuvermişti. ''Mahvoldum'' diyordu. ''Mahvoldum'' diyordu. Resul-i Ekrem'in eliyle koyduğu oluk sökülmüştü. Hıçkırıkları dinince, kalbinin büyük heyecanları durulunca ve şu yemini yapmıştı arkasından. ''Vallahi ben yüzümü o duvarın dibine koyacağım. Ya Abbas sen de buraya batacaksın, oğlu çıkarıp yine yerine koyacaksın.'' Ve onu da yapmıştı. Halife-i Zemin onu da yapmıştı. Başını yere koymuştu. Hz. Abbas'a bastırmıştı oğlu yerine koydurmuştu. İşte temeldeki bu en küçük meseleden alın. En küçük meselenin muhafazasındaki hassasiyetten alın da, en büyük müslümanın İslami hayatında ehemmiyetli yer tutan büyük prensleri ayete kadar sıralayın peşi peşine. Uyanık mümin, kalbi hüşsher mümin, kemale hassasiyetle hepsine çok dikkat ettiğini, ihtimamla yaşadığını göreceksiniz. Bize o medresenin müstesna tilmizi Enes anlatıyor radiyallahu anh. Ben sakilik yapıyordum Ebu Talhav arkadaşlarına Ebu Talha Enes'in babalığıydı, Ümmü Süleym'in kocasıydı, Allah Resulü'nün akrabasıydı Ümmü Süleym. Teklifsiz evlerine girer çıkardı, Ebu Talha da yaman bir adamdı, Resul-ü Ekrem'e bağlı mı? Bağlıydı. İçki yasak edilmemişti, alem yapıyorlardı. Evimizde içki içiliyordu, yıllanmış şaraplar vardı. Bir münadisesi işittik. Hakikatlardan birisi yine haykırılıyordu. Sokaklarda katı gönüllere yine bir şeyler duyuruluyordu. Babalığım bana çık bak dedi ne var dışarıda. Ben dışarıya çıkarken dolu dolu kadehler ellerinde bulunuyordu. Çıktım gördüm ki Resul-i Ekrem'in münadesi, içki yasaklayan ayetleri sokaklarda okuyor geziyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ İnna al-khamr ve al-maysir ve al-ansab min amal al-shaytan, fajtani bohu lâ ala kum tuflehun. İnna yurid al ve yasuddukum an salâh, muntahun. Kumar yasak ediliyordu. Bunlar şeytanın işi olduğu anlatılıyordu ve bunların hepsi habis şeyler olduğu Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselama duyuruluyordu. Kurtuluşun ancak bunlardan iştirap sayesinde olacağı anlatılıyor, hatırlatılıyordu. Şeytan kumarda, içkide insanlar arasında düşmanlık meydana getireceği de anlatılıyordu. Artık ap açık bu prensipler ortaya konduktan sonra vazgeçmiyor musunuz deniyordu. İçeriye girip bunu söylettiğim zaman kimisinin kadeh dudağındaydı, kimisinin elindeydi. Vallahi hepsi atıverdi. İnteheyna ya Rabbena, İnteheyna ya Rabbena diyorlardı. İşte ben de cemaatte bunu bekliyorum. Kötü alışkanlıklarına karşı İnteheyna ya Rabbena diyecekleri zamanı. İnteheyna ya vazgeçtik ya Rabbi. Terk ettik ya Rabbi. Arkaya attık ya Rabbi. Bir daha dönmeyeceğiz ya Rabbi. Bütün kötülüklere karşı ilan isyan etme. Bütün kötülüklere karşı başkaltırma gününü Ümmeti Muhammed bekliyor, Hazreti Muhammed bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem, ejdat bekliyor ve dün çevremizde ırzınız, namusunuz için sevete ve ruhunu feda eden şühedanın ervahı tül gibi başınızın üzerinde titriyor ve bekliyor. Kim bilir, içimizde işlenen ısyanlar ve günahlar, terk edilen sevaplı şeyler, onların kemiklerini nasıl, ney gibi inim inim inlettiriyor. Onların durumunda olmak lazım ki bunu anlayabilelim. Ben bunu da size tablolaştıracak halde değilim. Hayalinizi izanınızla beraber yanınıza alın. Mezaristan denen öbür alemin insanlarının içine girin. Herhalde o zaman manzarayı anlamış olacaksınız. Ben size intikal ettiremem bunu. Siz, adıyla kahramanmaraşçılar olarak bunu daha iyi idrak edersiniz inşallah. Cenab-ı Hak idrak ettirsin. Bu küçük iki misalle muhterem Müslümanlar, Allah'a ve Resulullah'a sevgiye bağlı, ona müstenit olan itaatı intikal ettirmeye çalıştım. berat istihlal İstihlal kabilinden mevzenin başında arz ederken zaten, evvela sevgi bizim istidat ve kabiliyetimizde vardır. Bunu Allah'a tevcih ettiğimiz zaman huzura kavuşacağız. Sevdiğimiz şeyler bizi sevmedikten Bizimle alakadar olmadıktan, bizi bırakıp gittikten sonra başta sevmelerin, sevgilerin, aşkların, meşklerin, muhabbetlerin faydası yoktur. Bütün muhabbetlerinizi toplayın, Allah'a verin. Allah sizi huzura kavuşturacaktır. Muhabbetlerinizi dolayısıyla Allah'a muhabbetin zilye olan Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a verin. Dünya ve ahiret saadetine kavuşacaksınız. Allah ve Resulullah'a muhabbet, itaat, iltizam etmektedir. Seviyorsanız itaat edeceksiniz. İşte bu üçüncü safhada size itaati intikal ettirmeye çalıştım. Cenabı ı vacib ve Tekaddes Hazretleri Teala bizleri itaate muvaffak kılsın. Yolunda kaim ve daim eylesin. Habibi ekremi hürmetine onun sevgisiyle kalplerimizi mamur kılsın. Bir husus kalıyor burada muhterem Müslümanlar. O da... Kainatın Efendisi'nin kâmeti kıymetine uygun en küçük yaştaki delikanlılarımızdan, çocuklarımızdan kendini bulmuş, kendine gelmiş kâhillerimize, kendine gelmiş olgunlarımıza kadar her seviyede tanıttırılması meselesidir. Biz Kainatın Efendisi'ni tanımıyoruz. His âleminde Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtu İrfan adına belki bir yeri vardır ama kâmeti kıymetine uygun o güneşler güneşini bilemiyoruz. Biz Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam 14 asır evvel gelmiş yaşamış, bir dinin esaslarını, temel kaidelerini anlatmış gitmiş bir nebi olarak belki sadece bakıyoruz. Ama devrin çeşitli ilcağıtı karşısında, neslimizin beynine konan dinamitlerin patlaması karşısında alevin can evine dayanması, kalbe gelmesi, cidarı kalbi yakması karşısında neslimize vereceğimiz bir şey yoktur Resulakrem adına sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cümleden olarak onun çok izdivacına dokunulduğu zaman diyeceğimiz bir şey yoktur belki. Çünkü onu iyi tanımıyoruz. Halbuki onu yaşlılar evlatları gibi, evlatlar durumunda olan babaları gibi tanımalıdır. Onu öyle tanımalıdır ki her gün onu adeta görüyor gibi olmalıdır. Onu öyle tanımalıdır ki elini yanlışlıkla karşısına çıkarsalar onu tanıma hususunda tereddüt gösterse bile Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam'ı tanıma hususunda bu tereddüt varit ve vakı olmamalıdır. Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam arz ettiğim gibi çok izdivacına dokunulduğu yerde peynir ekmek yeme rahatlığı içinde anlatacaksın o kâmet uygun büyük manayı anlatacaksın. Onun herhangi bir inkılapçı, içtimai harekete badi olan bir devlet adamı gibi durumunu basit seviyede ele almayacaksın. Onu fevkalbeşer durumuyla anlatmaya çalışacaksın. Onun büyük inkılabının bütün yönlerini, fert hayatına getirdiği şeyleri, aile hayatına getirdiği şeyleri, içtimai hayata getirdiği şeyleri, ve içtimai hayatta, iktisadi hayatta getirdiği prensipler, getirdiği kanunlar hala terü-tazeliğini muhafaza ettiğini, askeri sahada fevkelâde bir erken harp olduğunu, mağlup olmaz bir kumandan olduğunu peynir ekmek yeme rahatlığı içinde anlatacaksın, anlatacaksın, zira neslimizin derdi budur. Evvela illeti bileceksin, İllet, bu milletin illeti, bu milletin derdi esasen, İstisadi meselelerin, müşkillerin halledilmesi değil, içtimai meselelerin halledilmesi değil. Bu meseleler sırasıyla halledilmiş ve kitaplarımızda vardır. Beşerin ruhuna uygun olarak vardır. Bizim halledilecek tek meselemiz vardır. Allah'a, Allah'ın istediği şekilde inanılması Celle Celaluhu, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a onun istediği manada inanılması, Tanınması, o üstün kâmeti, kâmeti balayı, kâmeti kıymetine uygun takdir edip ona serfuru edilme meselesi. Cenab-ı Hak, muhtaç olduğumuz şeyleri kalbimizi bizden iyi bilen Allah olarak olarak tabirinden dolayı da Allah ben affetsin. Çok iyi biliyor kalplerimizi muhabbetiyle, marifetiyle, marifete müstenit izanıyla, Ma'mur kılsın, bizleri aziz eylesin. İslam'la ancak aziz olacağız. Allah Celle Celalhu bizleri aziz eylesin. Binanın aleyh bu hususta iki noktayı nazara dikkat istirham ediyorum. Ezan-ı Muhammed okundu ama meseleyi gerektiği gibi intikal ettiremedim. bakiyesini inşallah oradan arz ederim. Dinimize, diyanetimize karşı, bu dinin temelinde bulunan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a karşı yapacağımız iki şey var. Birincisi, neslimize her seviyede, kainatın efendisinin marifetini, marifete terettüp eden muhabbeti zerk etmektir. Bir sahabi, bir sahabi çocuğu gibi, seve seve herkes uğrunda hırzı can edebilecek hale getirilmesi hususudur. Ve bilinmelidir ki, onun muhabbetinden mahrum gönüllerin uzun boylu ve büyük işleri yapması asla beklenemez. Katiyen bilinmelidir ki, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dayanmadan, alemi İslam'ın yeni bir şeyler yapması ve eskiden beri teraküm eden müşkilleri, finenkçe tabirle problemleri halletmesine imkan yoktur. Yığın yığın müşkilin halledilmesi, Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın tezgahında olacak. Derin bir muhabbet ve meveddetle ona tevekkül edebiliyor musunuz? Müşkilleriniz halledilmek üzere sıraya girecek ve halledilecek. Uyanık insanlar böyle yaptılar. Uyanık insanlar onu el üstünde tuttular. Ona her şeyi bildiler ve meseleler halledilmek üzere sıraya girdiği halledildi. Hitamuhu misk olsun diye. Yine O'nun nurlu hayatına ait bir vakayla bitirmek istiyorum. Cehaletten kopulmaya çalışıldığı, İslam'ın nuruyla mamur olmaya çalışıldığı devirlerde, kafir bütün hınç ve hoyratlığıyla, bütün hıncıyla ve hoyratlığıyla İslam'ın karşısına dikiliyor, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkıyor, ona bazen toprak atıyor, Bazen de o pak simaya, pak vücuda, pak kamete tükrük atıyordu. Atılan tükrükler zahiren onun üzerine gidiyordu. Fakat esasen ahiret hesabına öbürlerinin yüzüne gidiyordu. Bazen de onun mübarek başına namazda, secdede meşimen koyuyorlardı. Bir döl yatağını veya bir işkembe bırakıyorlardı. Bütün bunlara rağmen o hak ve hakikati neşgediyordu. İşte bir günde yine içindeki coşkunluğa dilinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'la tercüman oluyordu. Ama kafirin bu kadarına tahammülü yoktu. Hiçbir devirde kafir böyle şeylere tahammül etmemiştir. Başka sebep de yoktur antiparantiz arz edeyim. Kafirin mümine düşmanlığı, küfrün muktezasıdır. Şöyle etseydim de, böyle etseydim de yok. Sen mümin olduğun için, kafir kafir olduğu için sana düşmanlık edecektir, elini öpsen bile. Bunu katiyen bil. Ve sayısız kafirler vardır. Resul-i Ekrem Vesselam'a karşı düşmanlıklı işte buradan geliyor. Hazreti Ebu Bekir'le Radiyallahu anh, harem-i şerifin hariminde, hakkı anlatırken, o beytin sahibinin adını anarken, La ilahe illallah derken, hışımlı insanlar üzerine üşüşüyorlar. Tekme tokat Resul-i Ekrem Vesselam'ı ayaklar altına alıyorlar. Ama iki sahabi onu o kalabalıktan, linç olmaktan kurtarıyordu, ayaklar altında Ebu Beşir kalıyordu. O zaten böyle bir feda olmaya daha evvelden canen kendisini minnettar biliyordu. Keşke diyordu bu uğurda feda olabilsem bunu cana minnet bileceğim. Ağzı, gözü, burnu birbirine karıştırılıyordu. Çok ciddi dövülüyordu. Ve şimdiki tabiriyle koma halinde anasının evine getiriliyordu. Kavmi kabile sepsi başına toplanıyor. Girdiği bu yoldan başına gelen şeylerden ötürü anasını tevbih ediyor. Ona da İtaile insanda bulunuyorlar. İşte icat ettiğiniz yeni şeyin cezası budur. Bu asırda da söyleniyor aynı şeyler. Yeni icat çıkardınız diyorlar. Kur'an'dan, imandan bahsedenlere, takibe azika maruz kalanlara icat çıkardınız diyorlar. İcat çıkardınız alın başınıza geleni diyorlardı Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh. Nihayet, ertesi gün ancak gözlerini açtı. Gözlerini açar açmaz da o ne su istediğini ekmek ne de başka şey. Kavmi kabilesi de yanında gözlerini açtı diye seviniyorlardı. Ama o başka şey istiyordu. Dudaklarından zor deprenen dudaklarından mosmor olmuş dudaklarından inkisar dolu bir kalbe tercüman olarak şu sözler dökülüyordu. Ey ne Resulullah diyor. Resul ü Ekrem nerede diyordu? Bir insan ilk defa soracağı şey bu olmalıdır. Kavmi dil uzatıyor ve kalkıp yanından dağılıyorlar. O ise yerinde yatmıyordu. Az bir can, az bir kendisinde canlılık hissetmişti. Bunu kullanmakla bir an evvel Resul ü Ekrem'in yanına gitmek istiyordu. Ümmü Cemil'i çağırdılar. Onun İbn-i Erkam'ın evinde olduğunu öğrendiler. Ama gündüz oraya çıkıp gitmek tehlikeydi. Hazreti Abu Bekir'in daha sonra Hazreti Aliye söylediği sözler arasında duyduğumuz gibi, bıçaklar gayz ile bilemiyor, gözler nefretle dönüyordu. Ölümü göz önün almadan evden dışarıya çıkamıyorduk ve yine ölümü birkaç defa göz önün olmadan eve içeriye de giremiyorduk. Bir adama bir hakkı anlatmak için birkaç defa ölüm'e razı oluyor, öyle anlatıyorduk. İşte öylesine meselelerin girip ve karmaşık olduğu bir devirde. Hazreti Ebu Bekir'in kalkıp da İbni Erkam'ın evine gitmesine imkan yoktu. Gecenin olmasını, ortalığın sükunete irmesini beklediler. Ve sonra koluna iki kadın girdi, ayakları sürüne sürüne yerden iki hat çiziyordu. Resul-i Ekrem'i hatlar gibi hat çiziyordu. İbn Erkam'ın evine kadar götürdüler. Kendisini Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kucağına attığı zaman cennet asa bir hayat yaşıyor gibiydi. Aslımızın şairlerinden birisi bu tabloyu tasvir ederken manzum olarak şu dört mısralık şeyi söyler. Mutlat denilen neşeyi ruhen yaşayanlar, aşkın o semalar dolu esrarını anlar, bin rayhanın feyzi sarar ruhu derinden, geçmiş gibi cennetteki gül bahçelerinde. Bir gül bahçesi olmuştu i̇bn Er Erkam'ın evi. Külbülbül'e kavuşmuştu i̇bn Er Erkam'ın evinde Resul Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir. İşte sevgi bu denliydi, bu denlu sevgi üzerinde, bu sevgiye müsteniş gözyaşı üzerinde, gönül heyecanı üzerinde, onun uğrunda muharebe meydanlarında kan, kemik, irin üzerinde İslam kuruldu. Aşk üzerinde İslam kuruldu, uğrunda hırzı can edenlerin kemikleri üzerinde İslam kuruldu. Kütükte doğranan et gibi doğranan insanlar üzerinde İslam kuruldu. Edden kemikten kale içinde Müslümanın ırzı namusu muhafaza edildi. Dünyaya yeni bir devre getirecek. Kapkaranlık semasında yepyeni şimşekler çaktıracak. Neslimiz bu asrın 20. asrın Müslümanları inşaAllahü Teala mezarda Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselamı sevindirecek ve 40-50 sene evvel sizin muhitinizde dininiz diyanetiniz için ruhunu Allah'a teslim etmiş, Allah'ın fermanıyla ölmemişlerdir onlar. Allah indinde haydırlar dediği şehitleri sevindirecek, şehitlerin efendisi Seyyidü'ş-Şüheda aslanlar aslanı Hazret Hamda'yı sevindirecek, ashabı kiramı sevindirecek, ümmeti Muhammed'i gelecek nesilleri sevindirecek. Onun için yolların ayrımında bulunuyorsunuz dedim. Ya İzzet-i İslamiye için terleyecek, ter dökecek, gözyaşı dökecek, gönül heyecanıyla hareket edecek, Allah için coşacak ve taşacaksınız, kendinize yepyeni bir yön vereceksiniz. İslam âleminin mahkûs kaderine tesir edeceksiniz, İslam âleminin yüzünü güldüreceksiniz veya bu vadide yok olacak, mahvolacak, perişan olup gideceksiniz. Ya başınızda Fatiha okuyanlar olacak, Kemal adeple mezar taşlarınızın dibine gelecek, tazimle kıbleye teveccüh edecek veya sırtlarını kıbleye çevirecek. Yasin ve Tevbeareke suresini tilavet edecek, gözyaşı dökecek nesiller olacak sizin arkanızda veya ellerinde şişeler, şişelerini mezar taşlarınızda kıracak, başınızda şara biçecek nesiller olacak. Bu ikisinden birini tayin etme irade olarak size tevdi edilmiştir. Bu işi yaratma Allah'a düşmektedir. Vazifenizi yapın. Allah'ın iş yaptığını göreceksiniz. Güldürme hususunda adım atın. Cenab-ı Hakk'ın nasıl mussettiyle imdadınıza koştuğunuzu göreceksiniz. İn tensurullah <gülüyor> ansurkum ve yusabbitakta'kum. Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım edecek ve ayaklarınızı sabit kılacaktır. Dünya toplansa artık sizi kaydıramayacaktır. Bu da Kur'an'ın fermani şüpalisidir. Bunu da hitamumis kabul edin. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri, bize ihsan eylediği nimetler karşısında duyarlı ve hassas eylesin. O nimetlerin her bir yerleriyle içimize bir iman lütfeylesin. Amellerimize bir güzellik ve bir şuur halk eylesin. Bizi iki can da aziz ve bahtiyar eylesin. Lillâhü Teala el fatiha